Tertegap Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden... Sevgili dinleyenler, aileniz ve sevdiklerinizle bir arada sıcacık bir çayı yudumlamanın mutluluğunu yaşarken Yöremiz'den sizler için başlıyor. Müzik TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Yöremiz'den programına öncelikle hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Gününüzün umut ve huzur içinde geçmesini dileyerek bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz. Müzik Bölgemizde yaşanan güncel gelişmeler, spor, sağlık, eğitim, hukuk konuları, dini sohbetler, uzman konuklarımızla yapılan söyleşiler ve bölgemizi adım adım gezdiğimiz bir yöremizden programına daha. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı sizler için hazırlayan yapımcı arkadaşlarıma gelince Soner Emre Arzu Yorcu ve Ayşegül Anık bugünkü programda emeği olan değerli arkadaşlarım. Teknik yönetmenimize gelince Ercan Yaşar bugünkü teknik yönetmenimiz ve program sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Birlikteliğimiz 12'ye dek sürecek ve birlikteliğimizin ilk müziğine yol verelim. Hemen sonrasında da iletişim adreslerimize ve program akışımıza neler var sizlere kısaca aktaralım. Değerli dostlar programımızın müzik akışında ilk sırada Demet Akalın olacak ve sözlerine Yıldız Tilbe'nin yazdığı, Bülent Özdemir'in sesini yaptığı dinleyeceğimiz şarkıya gelince sana değer.